Kitab-ı Tevhid adlı bu kıymetli risalesiyle yeniden beraberiz, bir arada bulunuyoruz. Müellif Rahimahullah Bu bab ve bu baptan sonra bizlere Elfaz El-Şirkiye Yani insanların dilleriyle telaffuz ederek Şirke düştükleri Şirk çeşitlerini bize müellif burada Aktaracak. Bu bab, bundan sonraki birkaç bab da bu konulara değinecek. Geçen hafta hatırlarsanız ve daha önceki haftalarda hatırlarsanız, Tevhid'in kemalini gerektiren başka diğer konulara değinmiştik. allah Teala'nın isimlerinden bir ismi inkar etmek gibi Allah Teala'nın ve Resulü'nün hükmünden başka bir hükme başvurmak gibi tevhidin farklı konuları tevhide bir yönünden bağlantılı olan ve kişinin gerçekleştirdiği takdirde tevhidinin kemale erdire, erdireceği, halal eksiklik sıkıntı olduğu halde de durumda da tevhidinin zarar göreceği, zedeleneceği konulara değinmiştik. Müellif Yine aynı şekilde bunları bize çeşitlendirerek anlatmaya devam ediyor. Çünkü bugün de okuyacağımız üzere kitapta bize İbn Abbas (radıyallahu anh, anhuma)dan nakledeceği üzere şirk kap karanlık taş üzerinde karıncanın ayak izleri kadar gecenin karanlığında yürüyen karıncanın ayak izleri kadar saklı gizli korkulacak bir durum kendisinden korkulması, pür dikkat edilmesi gereken bir husus. Bundan dolayı da onun tüm çeşitleri olmasa da, bütün çeşitlerine değinmiş olmasa da, genel manada belli başlı şirkin içeren, şirk ifade eden sözlere, amellere, kalbi itikadi konulara müellif bu kitapta değinmeye çalışmış. Başında da söylediğimiz üzere sohbetin bu ve bundan sonraki bablarda gelecek olan konular, birkaç bab devam edecek olan konular, ilim ehlinin de ifade ettiği üzere, kimilerinin gizlişik kimilerinin de el-efaz el şirkiye, şirki olan, şirk olan lafızlar konusu değinilecek bu kitapta, bu, bu bablarda. Bunların ilki, bugün iki bab almaya çalışacağız Allah nasip ederse. Bunların ilki, allah Teala'nın nimetlerini inkar etme ile ilgili olan bab. Allah-u Teala'nın nimetlerini arkadaşlar, mümin kul, öncelikle kalben itiraf etmesi lazım. Yani, kalbiyle bilmesi lazım ki, kalbiyle ikrar etmesi lazım ki, itikad etmesi, inanması lazım ki, bu nimetleri veren, bu nimetleri vererek, halk ederek, lütufta bulunan Allah-u Teala'dır. Evet, bu nimetlerin bize ulaşmasında Allah-u Teala sebepler de halk etmiştir. Ancak bunlar sebepten öteye geçmemeli. Bunları bir yaratan, bunları takdir edip bize ulaştıran ne vardır? Bir yaratıcı vardır. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَمَا min مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله. Sizlerin Elinizde bulunan bütün nimetler Allah'tandır. Bu tevhidin kemaline ait bir husus. Kişinin gerçekleştirmesi gereken bir husus. Kalbiyle itiraf etmesi gerekir ki bu nimetleri veren Allah'tır. Diliyle de bunu ne yapması lazım? İtiraf etmesi lazım, desteklemesi lazım. Hatta bu itirafı zedeleyecek bazı lafızlar var ki kişi Mana olarak kalbiyle bunları kastetmemiş olmasa bile dil ile bunları yapmaması lazım? Söylememesi lazım. Dile getirmemesi lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimetleri dağıtırken kendisine itiraz edilince diyor ki اِنَّمَا اَنَا قَاسِمُ Ben neyim? Taksim eden, paylaştırıcıyım. Yani bu ganimetleri, bu ni size nimet olarak olacak gelen bu Mallı, ...mülk, parayı, hazineyi, ganimeti. Aleyküm selamu aleyküm Ancak ben taksim ederim. اِنَّمَا kasim قَاسِمْ وَاللّٰهُ Veren ise kimdir? Allah'tır. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani kişinin tevhidi ancak bu konuları... ...buna benzer konuları... ...öğrenmesiyle... ...öğrenip... ...hayata geçirmesiyle ancak... ...kemale eriyor. Hatta... ...yani... Burada da gelecek veya bir bab sonra gelecek. Kişinin işte pilot veyahut da gemi kaptanı çok böyle usta bir adam olmasaydı, dalgalarda havada sakin olmasaydı, deniz düz olmasaydı, çarşaf gibi olmasaydı helak olacaktık diyerek insanın bu tür lafızlar söylemesi bile ne değil arkadaşlar? Hoş değil. Hoş değil. Kişi kalbinden itikat eder de, Kurtulma nimetinin bu beladan, helaktan, ölümden kurtulmanın sebebini sebep olarak değil de sanki bunu bahçedenin o kaptan olduğuna o denizin dalgalı olmasına kalbi meyleder, yönelirse bu arkadaşlar kişinin tevhidinize deleyen bir inanış olur. Şirk olur. Küçük şirk olur. Buna mezer İbn Abbas'tan rivayet gelecek bir sonraki bapta işte köpek olmasaydı evimize hırsız girerdi. Diyerek kişinin kalbiyle bunu söylerken içinden de yani bizi bu, bu koruyan köpekti diyerek kalbini buna cezmetmesi, azmetmesi, bunun üzerine akıt etmesi o kişinin tevhidine halal getiren, zedeleyen bir husustur. İlim diyor ki nimetlerin, bahşedilen nimetlerin kişiye Gelen, lütfedilen nimetlerin Allah'tan başkasına nispet edilmesi, rububiyet tevhidinde şirke düşülmesidir diyor. Çünkü bu nimetleri halika olan, yaratıcısı olan, bahşeden, kullara ulaştıran, veren kimdir arkadaşlar? allah Teala'dır. Yani kişi bunları verenin, bahşedenin, lütfedenin Allah değil de bunları başkasına nispet ederse kişinin rububiyet tevhidi zedelenmiş, hasara uğramış olur. Bu verilen nimetlere şükretme konusunda kul bir zafiyet gösterirse hangi tevhidine zarar gelmiş olur? Şükür meselesinde, şükür konusunda? Uluhiyet. Çünkü şükür etmek nedir? Kulun bir amelidir, fiilidir. Kul bu kendi fiilini ne yapması lazım? Yalnızca Allah'a yapması lazım. Yani dikkat ederseniz konunun hem rububiyet tevhidiyle hem de uluhiyet tevhidiyle bir bağlantısı var. Bir ilgisi var. allah Teala Karun hakkında, Kur'an-ı Kerim'de bahsederken Karun'un şöyle söylediğini söylüyor. Naklediyor. İnneme utîtu alâ ilmin indî Yani ben bütün bu hazineleri, bütün bu mal mülkü ne yaptım? Kendi bilgim sayesinde, tecrübem sayesinde kazandım. Yani onun tekebbür olmasına ...gururlu olmasına ve helak olmasına sebep olan inancın, itikadın bu olduğunu allah Teala bize nakletmekte. Müellif <gülüyor> Allah bizlere burada allah Teala'nın şu buyruğunu nakletmekte. allah Teala buyuruyor ki, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ Onlar Allah'ın nimetini ne yapıyorlar? Biliyorlar. Yani bu ayet kimlere hitap ediyor? Mekkeli hitap ediyor ilk olarak. İniş tarihine baktığınız zaman... İcermiş olduğu manaya baktığınız zaman Mekke'li müşrikler Allah Teala'nın nimetlerini ne yapıyordu? Bilip kabul ediyorlardı, ikrar ediyorlardı. Allah Teala diyor ya: "Kul men yarzuku kum mines ard Onlara de ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırır? Sizin kim rızık verir? Emmen yemliku's-sem'a vel-absar?" Gözlere ve kulaklara kim maliktir? Bunların sahibi kimdir? Bunları size veren, bahşeden bunların sahibi kimdir? Ve men yuhrizu'l hayye min'el meyt ve yuhrizu'l meyt min'el hayy. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartan kimdir? Bakın bunların hepsi Allah Teala'nın nimetleri. Demek ki müşriklere sor diyor. Ey Allah'ın resulü, ey Muhammed onlara bir sor. Kul de onlara. Bunları, bunları, bunları veren bahçadan kimdir? Feseyakulun Allah. Ne diyecekler onlar? Allah diyecekler. Kul efelate tekuun? O halde ne yapmazsınız? Sakınmaz mısınız? Neyden sakınmaz mısınız? Allah Teala'nın bu bahsetmiş olduğu nimetleri ona nispet etmeme konusunda sakınmaz mısınız? Ona şirk koşmaktan sakınmaz mısınız? Uluyet konusunda, rububiyet olarak Rabb olarak bu nimetleri bahşeden olarak Allah'ın olduğunu kabul etmenize rağmen niye de niye kalkıp da ibadet konusunda ibadetler hususunda ona ortak koşarsınız? Bundan sakınmaz mısınız? Bundan korkmaz mısınız? Yani Mekkeli müşrikler allah Teala'nın bu ayette söylediği gibi <gülüyor> يَعْرِفُونَ Allah'ın nimetlerini ne yapmaktalar? Bilmekteler. Biliyorlar. Yani bunu ama bilmek yetmiyor. Kalben buna ne yapmak lazım? İtikaz etmek lazım. inanmak lazım ve dil ile bunu söylemek lazım. Telaffuz etmek lazım. Ve buna uygun bir şekilde allah Teala'ya ibadette bulunmak lazım. İbadeti yalnızca O'na sarf etmek, O'na yönlendirmek lazım. İlim ehli buradaki nimetin tefsir alimleri diyor ki buradaki nimet çoğunluk diyor ki dünya nimetleri. Dünya nimetleridir. Bir kısım ilim ehli de diyor ki buradaki nimetten kasıt nedir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesidir. İlim ehli yine bizlere zikrediyorlar ki az sonra bu kitapta da gelecek değineceğiz tabiinden bahsede eee bizlere nakiller var. Bu nimeti inkar etmek nasıl olur? Mesela diyorlar ki burada Mücahid'den nakille "Huva qawlu'r-racul mali ve rithtuhu an Kişinin nimeti bilip Allah Teala'nın nimeti, nimetlerini tanıyıp itiraf edip inkar etmesi şöyle olur diyor Mücahid. Bu mal bana ait bir maldır. Bunlar bana veren, bunu bahşeden kimdir? Miras yoluyla analarım, babalarım, atalarımdır. Yani kişi bunu söylerken az sonra bunun tafsiline değineceğiz. Yani bir kimse vardır ki sahip olduğu zenginliğin bu yolla kendisine geldiğini haber verir. Bunda bir beis yok, bunda bir sıkıntı yok, caiz. Diyoruz ki ey falanca maşallah Allah sana mal mülk lütfetmiş, vermiş. Allah mübarek eylesin. O da diyor ki yani Hamdolsun, atalardan, babalardan bir şeyler kaldı. Bu sahip olduğum bu mal, bu mal mülk, daire dükkan anamdan babamdan kaldı diyerek bunu haber veriyorsa, ihbar babındansa bunda bir beis, bunda bir sakınca, bunda bir sıkıntı yok. Ama gerçekten bazen toplumda da görüyorsunuz, adam böyle bahsederken diyor ki yani alın teriyle çalışmış. Babam, anam bu yani bu taşı eliyle sıkmış, Tamam mı? Bunu ondan sonra kazanmış. Yani hiçbir sanki burada Allah-u Teala'nın takdir etmesi, ona bunu bahşetmesi yokmuş gibi böyle konuşmasından. İşte biz de alın terimizle bunu aldık bu malı. Hala işlemeye devam ediyoruz. Ne hamd var, ne şükür var, ne Allah-u Teala'nın bahşettiğine, onu, o nimeti ona verdiğine dair kalben yahut da dil ilebine var, itiraf var. İşte Mücahit diyor ki, tabiinden, bu kişinin böyle söylemesidir diyor. Yani nimeti, Allah-u Teala'nın bu tefs ayetinin tefsirini böyle yapıyor. Kişinin nimeti, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın nimetini bilirler. ne <gülüyor> ha Sonra onu inkar ederler. Ayetini Mücahit diyor ki, kişinin, bu mal benimdir, bu mal bana aittir ve bunu ben atalarımdan aldım. Bana onlar bahsetti bunu. Diyerek, söz söylemesidir diyor. O nimeti inkar etmiş oluyor. قَالَ عَوْنُ ابْنُ Abdillah, bu tabiinden bir şahıs, Rahimahullah. Diyor ki, fulan lem yekun İnsanın şöyle demesi gibidir. Falanca olmasaydı, Hasan olmasaydı, Ali olmasaydı, bu böyle olmayacaktı. Dediğimiz gibi yani, uçağın pilotu usta olmasaydı düşüyorduk. Yani sanki allah Teala onu havada takdir ederek tutmamış. Ondan sonra bütün o hava şartlarını, havanın o uçağı havada tutma şartlarını halk etmemiş. Bunları göz ardı etmiş gibi olayı tamamen neye bağlıyor? Pilotun kaliteli bir pilot olduğuna, usta bir pilot olduğuna, sürücü olduğuna bağlı ya demesi. Falancı olmasaydı bunlar başımıza gelmezdi yahut da yani bu durumda olmazdık. Diğeri kalben kişinin bunu söylerken neye inanması? Bu nimetin bu olan olayın Allah'ın takdiriyle, Allah'ın emretmesiyle, hikmetiyle, hüküm vermesiyle değil de o kişinin eliyle meydana gelmiş olmasına inanması sonucu söylemiş olursa tabii ki bu şirk olan lafızlardandır. Ama bir insan diyorsa ki ya işte gidiyorduk uçak tehlikeli bir turbulansa girdi ondan sonra yani hamdolsun Allah Teala bizi şey yaptı, bundan kurtardı. Pilot da ustaymış, uzun yıllar bu işi yapıyormuş. Bunu haber babından vermesi, haber babından söylemesinde bir beis yok diyelim yani. Ama kişinin bunu anlatırken böyle, ya pilot da işte yılların pilotuymuş. O olmasaydı düşecektik, sizi göremeyecek bir Gö göremeyecektik bir daha, size kavuşamayacaktık bir daha demesi, minel elfaz eşşirkiye, şirk, şirk olan lafızlardandır. Tabi bunlar dediğimiz gibi, bilim mehlinde zikrettiği gibi, iptidaren başlangıç olarak küçük şirk kabul edilen şirkler, şirktendir. Şünün kalbinde bağladığı itikad ettiği konuya göre, hususa göre de ne haber bu değişir. Ve Kütay be diyor ki İmam Kütay be rahimallah. Yerlilerin bu konuda ne düşünceleri var? Bu konuda ne düşünceleri var? Bu konuda ne düşünceleri var? Bu konuda bize burada var? tane suret ne çeşit zikretmiş Bu bir tanesi de Bu konuda Bu en ne olanı Bu bu en kötü olanı o da kişilerin türbelere, evliya olarak iddia bir kimselerin kabirlerine yahut hayatta olan insanlara giderek onlara kurbanlar, ibadetler takdim ederek, ibadetler sunarak yahut da onun tarikatına, onun meşrebine mensup olduğundan dolayı o şeyhin, o velinin şefaatinden, Allah katında şefaatinden dolayı, onun tasarrufundan dolayı bu nimetin kendisine sahip, kendisine geldiğini, bu nimete kendisinin sahip olduğuna inanması. Bu da nedir arkadaşlar? Şirktir. Bu bu sözü söylemek şirktir. Yapan kişinin itikadına göre bu ne olur? Büyük şirkte olur. Mesela ben hatırlıyorum, yaklaşık bundan 7-8 sene önceydi. Şehirlerden bir şehirde otururken bir tarikat mensubu bir tarikat moridi Tabi o dönemlerde de böyle Türkiye'de sellerin olduğu, felaketlerin olduğu bir dönem. Biz diyor hamdolsun diyor. Burada diyor bu şehir halkı olarak diyor bize bir musibet, bir bela gelmedi, nimet içinde yaşıyoruz biz diyor. O sonra ben dedim niye? Yani ne oldu? Dedi bak işte biz işte gözlemledik. Baktık hava böyle kapkaraydı. Bulutlar gelip gelip geçip gidiyor. Bir damla yağmur dahi bırakmıyor ama aynı bulutlar işte ülkenin kuzey kısmına, Türkiye'nin kuzey kısmına sellerle boğup geçirdi. İnsanlar mahvoldu, helak oldu. Niye böyle oldu diye sorunca kendisine diyor ki, bizim diyor mübarek bu şehirde yaşadığı için bizler de ona bağlıyız. Onun sayesinde ne yaptık? Kurtulduk. Buna inanıyor. Ve bunu söylüyor. Ben kendi kulağımda bunu ne yapıyorum? Ondan istiyorum duyuyorum. Ve siz buna benzer birçok şeyleri ne yapmaktasınız? Burada bu memlekette duymaktasınız. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın nimetini bilip onu inkar etmeye giriyor. İlla insanın kabul etmiyorum kardeşim bunu Allah göndermemiştir demesi inkar olarak sayılmaz. Evet bu da bir inkardır. Deminden saymış olduğumuz şekillerde, suretlerde bir inkardır kişinin itikadına göre büyük de olabilir, küçük de olabilir. Ve kâle Ebu'l-Abbas. Kim bu Ebu'l-Abbas arkadaşlar? Ebu'l-Abbas kim bu Ebu'l-Abbas? İbn-i Teymiye rahimahullah. Onun künyesi Ebu'l-Abbas. Bağda hadis Zeyd ibn-i Halid ellezi fîh ennallâh ta'alâh kal asbaha min ibadî mu'min, mu'minun bi ve kâfirun. Elhadîs ve kad tekaddem. İbn-i Teymiye rahimahullah, Nebi aleyhissalâtu vesselâmın Hani daha önceden almıştık, bazılarının falanca yıldızların, falanca e, gezegenlerin sebebiyle yağmur yağdı. yağmur yağdı konusuyla alakalı hatırlarsanız bir konu geçmişti. Bu konuyla ilgili i̇bn Teymiyye teymil diyor ki, bu hadisle alakalı. Ve adâ kethîrun fil kitâbi ve sünne Kitap ve sünnette, Kur'an ve Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın hadislerinde bunu zemmeden allah Teala'nın ...kullara bahsetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetleri başkasına nispet etme konusunu zemmeden birçok Allah'ın kitabında ayetler ve peygamberin sünnetinde birçok hadisler vardır diyor Şeyhülislam. Kırsız'ın yani Bu pek çoktur. E bu da tevhidin kemalidir arkadaşlar. İnsan yani tevhidini kemal hale getirmek istiyorsa, mükemmel bir hale getirmek istiyorsa sadece kalbiyle inanmış olduğu itikadi hususları değil, diliyle söylemiş olduğu sözlere de ne yapacak çok dikkat edecek. قَالَ بَعْضُ السَّلَفْ هُوَ كَقَوْلِهِمْ كَانَتِ bazıları da deminden naklettim. Bu konuyla ilgili diyorlar ki Hava, rüzgar iyiydi. Hava güzeldi. Ve kaptan da ustaydı. Kişinin kurtulduktan sonra, gemiye binip de böyle istediği yere ulaş, ulaştıktan sonra, indikten sonra işte kaptan da iyiydi. Zaten hava da güzeldi. Biz de sağ salim ne yaptık? Bu limana ulaştık demesidir diyor. Allah'ın nimetini bilip ondan sonra onu inkar etmek. Dikkat etmek lazım. Hani geçen İbnül Kayyim Rahimahullah'tan bir şey nakletmiştik. Hani diyor ya İbnül Kayyim Rahimahullah. Allah İbn Abbas'a rahmet eylesin bir konuyla ilgili. Yani onun döneminde bu böyleymiş. Şayet diyor. Bugünkü şeytanları, bugünkü kabire tapanları, kabirin etrafında dönenleri, onlara gidip direkt ibadet edenleri görseydi acaba ne derdi? Hani biz de orada demiştik ki hani, acaba İbn-i Kayyım Rahim Allah bugün olanları görseydi. Bugün televizyonlara çıkıp radyolara çıkıp şaklabanlık yapıp evliyalar hayattayken kınındaki kılıç gibidir. Öldükten sonra kın kınından çıkmış kılıç gibidir diyen şaklabanları, sahtekarları görseydi i̇bn kayyim ne derdi acaba? Değil mi? Yani her geçen gün, her geçen saat fitne daha da büyüyor. Şeytan şirki insanlara ne yapıyor? Daha da güzel göstermeye çalışıyor. Bu da ahir zamanın alametlerinden bir tanesi. Aleyhisselatü Vesselam'ın geçen arkadaşlarla okuduğumuz hadiste ne diyordu? Kim o hadis hatırlıyor? La yezhebun leylu ve hatta tu'bada allatu vel uzza. Neydi hadis? Lat ve uzza'ya ibadet olunmadan, yeniden tekrardan lat ve uzza'ya ibadet edilmeye başlanmadan gece ve gündüz ne yapmayacak? Gitmeyecek. Yani kıyamet kopmayacak. Yani kıyamet yaklaştıkça, kıyamet kopmasına Yakın bir dönemde, yakın bir zamanda ne olacak? Tekrardan lat ve uza müşrikler tarafından topraklarının altından nereden bulup çıkaracaklarsa çıkaracaklar. Ona yeniden ibadet edecekler. Aleyhisselatü bunu haber vermiş. Yani durum buraya ulaşmış. Hamdolsun bizleri tevhidi öğrenmeye, tevhidi şerh etmeye, tevhidi anlamaya muvaffak eden allah Teala bu konuların en ince ayrıntısına kadar ne yapmış? Bizim alimlerimizi bu konuyla ilgili kitaplar tehlif etmeye, kitaplar kalem almaya tevfik etmiş, muvaffak kılmış. Bizler hem kalbimizdeki itikad düzeltmeye çalışıyoruz. Hem amellerimizle itikadımızı, amellerimizle itikadımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Hem konuşurken dilimizle söyleyip de şirke düşeceğimiz yanlış şeyleri öğrenerek düzeltmeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir nimet arkadaşlar. Yani insanlar şirkin Dibine kadar girmiş, şirkin, şirk onların gırtlağına kadar çıkmış, batmışlar, boğulmuşlar. Hala diyorlar ki, biz Allah'tan başka yaratıcı mı var dedik. Yani hem şirkin içindeler, hem boğulmuşlar, hem de diyorlar ki, bizler muvahhidiz, Allah'ı biliyoruz çünkü Allah'tan başka yaratıcı mı var dedik. Yani ümmetin ashabı, bu ümmetin peygamberi hadislerinde ayrı bir şeyden bahsediyor. Şirkin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu asabına dönerek en sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir diye hitap etmesi, onun da riya olduğunu söylemesi bunu söyleyen bir peygamber. Bir taraftan da öldükten sonra gidip kabirden şeyhinden ilim alan, şeyhinin medetiyle yoluna devam eden, yürüyen insanlar şirkin içinde boğulmuşlar. Ama hala zannediyorlar ki Allah'tan başka yaratıcı olmadığını söylemeleri onların muahid olmalarına yeterli olacağını zannediyorlar. ونح, diyor ki müellif rahimehullah ve nahvu zalik mimma al al Yani buna benzer bu minvalde, nedir? Söylenen sözler bu bapta bu konuyla ilgilidir diyor müellif rahimehullah. Allah'ın nimetini ilip onu inkar etmek bu ve buna benzer şeylerdir. Yani bu her çağda, her dönemde ne yapabilir? Yenilenebilir. Yani adam evine alarm sistemi taktırmıştır. Şeyhin döneminde mesela böyle bir elektronik sistem yoktu değil mi? Evine mesela hırsız girmiyordur. Yani hırsız girme girişiminde bile bulunmamıştır. Bakarsın ki adam sağda solda konuşurken sürekli o elektronik cihazı atfeder. Ya işte koyduk o cihazı. Hiç ne hırsız geliyor, yanından bile uğramıyor, o olmasaydı ailemiz perişandı. Ne güzel oldu da onu taktırdık. Bakarsın sanki evine hırsız girmesini engelleyen o cihaz. Allah'ı unutmuş. Allah'ın ona vermiş olduğu nimeti unutmuş. Bunun gibi yani her döneme ait insan kendisinde, çevresinde, etrafında bu sözlerden birçok türünü duyar. Müellif de bu babda bize ne yapmakta? Bunu zikretmekte. Hemen ikinci bab'a geçelim. 2. babda müellif Muhammed İbn Abdul Wahhab rahimehullah bizlere Allah Teala'nın şu buyruğunu naklediyor. "Fe la tec'alu lillahi endad. Fe ve entum ta'lemun." Bildiğiniz halde Allah Teala'ya bilerek ne yapmayın? Eşler, eşler ona eşler, nidler koşmayın. Tabii bu ayetin bir siyak sibakı var Bakara suresinde biliyorsunuz Allah Teala diyor ya ey insanlar min nefsin vahide Ey insanlar ubudu min nefsin vahide Ya ey insanlar min Evet ya insanlar ubudu ya min Ey insanlar sizleri ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize evet. ibadet edin. İbadetinizi yalnızca ona yapın. Yani burada la ilahe diyor ki la illallah'ın şerhi var. La ilahe illallah'ın bu ayetinin okumuş olduğunuz bu kısmı illallahı ifade ediyor. Ya eyühennasu ubudu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablekum. Yani ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a ibadet edin. Yani la ilahe illallah'ın hangi kısmı oluyor bu? İllallah. Le'laken tetequn, "Allazi ceale lekum el-erda firashen", o ki yeryüzünü size döşek. "Ve's-semaa abina", gökyüzünü bir ne yapmıştır? Bina yapmıştır. "Ve anzelne mine's-semaa gökten size su indirmiş, yağmur indirmiştir. "Ve akraca bihi minet-semarat rizqan lekum", bu yağmurla sizlere yeryüzünden ne yapmış? Meyveler. Rızık, rızık olarak meyveler çıkarmış. Hemen devamında diyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْ Bu kelime-i tevhidin neresi oluyor? <gülüyor> "La اِلَهَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ Ona ne yapmayın? Eşler koşmayın. فَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bildiğiniz halde. Neyi bildiğiniz halde? Demin okuduk ayetten sırrarsanız. Onu Rab olarak biliyorsunuz. Yaratıcı olarak biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz halde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 Buradaki manası ise ilim ehli diyor ki, ki müellif rahimahullah az sonra zikredecek bize. Çünkü ayetin bir umumi manası var. Yani rububiyeti bildiğiniz halde, uluhiyette allah Teala Teala'ya ne yapmayın? Şirk, koşmayın. Bir de buradaki konuyla alakalı, buradaki meseleyle alakalı, sizler Allah-u Teala'ya eş olarak sözlerinizde bazı şeyleri ne yapmayın? Eş koşmayın. Sözlerinizle, lafızlarınızla. Çünkü bazı lafızlar var ki bundan sonraki bapta da gelecek. Adam geliyor aleyhissalatu vesselam'a diyor ki مَا Allahu اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَنْ مَا شَاءَ Sen ve Allah ne direrse. Buradaki V harfi Arapça'da tesviye, eşit. ifadesi var. Sen ve Allah eşit. İşte müellif burada bunu, bu ayeti bunun için zikrediyor. Ki i̇bn Abbas'tan az sonra bize nakledeceği sözle bunu işaret ediyor. Diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anh el-endâd huve şirk endâd eşler benzerler yani o şirktir. el-endâd huve şirk ahfa min debibin nemli safatin sauda fi zulmetil zulmetilleyl bu şirk öyle bir şirktir ki diyor gecenin karanlığında kapkara bir taş üzerindeki karıncanın ayak izleri <gülüyor> kadar gizlidir. Yani onu görmek için tür dikkat olmak lazım. Çok yoğun bir çaba sarf etmek lazım. Gayret sarf etmek lazım ki onun farkına varılabilsin. Bir ihtimal. Onun farkına varılmaya da bilir. Wa hu enteğul. Şimdi bakın İbn Abbas açıklıyor. Ki İbn Abbas'ın bu sözü radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam'dan merfu olarak, kendi sözü olarak da rivayet olunmakta birçok sahabe tarafından. Aleyhissalatü vesselamın e, Müsnet Ahmed'de nakl olunan rivayetlere göre e, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu manada İbn Abbas'ın bize kendi sözünden naklettiği, müellifin naklettiği bu manada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da sözleri var. Şirk bu ümmette siyah, kara bir taşın üzerinde, gece karanlığında karıncanın ayak izi kadar nedir? Gizlidir. Açık değil. Yani korkulması gereken bir husus. Korkulması gereken bir konu. İbn Abbas açıklıyor. Ve huv antakul ne demek? Allah Teala'ya nit et eşler koşmak, ortak koşmak. Ne demek? Açıklayayım. Ne basıyor ki? "Wa ente qul vallahi ve hayatike ya fulan." Vallahi ve hayatike ya fulan. Buradaki dikkat ederseniz vav harfi yemin. Vav Yani Allah'a ve senin hayatına yemin olsun ki. Demek ki Şimdi bazıları şaşırabilir yani Allah'ıma Allah, böyle yemin etme türü de mi var? Şimdi aynı biz Araplara diyoruz ya bizim orada da diyorlar ki ekmek çarpsın. Tamam Adam diyor ekmeğe, ekmeğe yemin mi olur? <gülüyor> Değil mi? Ondan sonra. Yani her toplumun kendini has yemin etme şekli olabiliyor. Nedir yemin arkadaşlar? onu telaffuz edenle, o sözü söyleyen, sözün sahibiyle duyan kişinin ortak tazim ettiği ikisini...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 İkinizin katında da muazzam olan bir şey zikrediyorsun ki ağzından çıkan sözün karşındaki muhatap tarafından dikkate alınmasını istiyorsun. <gülüyor> Mesela biz de diyoruz vallahi diyoruz. Vallahi deyince ne oluyor? Ha diyor bu adam yemin etti. Da artık dönmez. Niye dönmez? Çünkü diyorsun ki ya Allah'ın adını andı. Değil mi? Öyle demiyor muyuz? Ya Allah'ın adını andı bu adam döner mi?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 bu adamın adını alarak yemin et, hemen dili kekeleyip titreyerek adını anamıyor. Onun adını anarak yemin edemiyor. Niye? Çünkü zannediyor ki o türbede yatanın, o kabirde yatanın adını anarak yemin ederse çarpılacak. Başına bir bela gelecek. Başına bir musibet gelecek. Ne yapmaya başlıyor, neye sığınmaya başlıyor? Allah'ın adını anarak yemin etmeye çalışıyor. Onun bu fiili ne oluyor arkadaşlar? Elbette ki büyük şirk oluyor. Ama insan yani sadece böyle Allah'tan gayrı başkasının ismini anarak yemin eder. Kalbindeki bu azamet örneği vermiş olduğumuz bu örnek bu derece ulaşmaz. Sadece yemin manasında ederse ibadet haline gelmediyse bu da küçük şirk oluyor. İşte diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anh kişinin diyor Allah eş koşması budur. Kişinin Vallahi ve Allah'a ve senin hayatına yemin olsun. Var mı böyle başka ülkelerde yemin? Ali. Ne diyorlar? Ali ye yemin. Ha, ve Ali diyorlar mesela. Arkadaşımız Irak'tan bize bir haber nakletti. Şey, şey, ve Hüseyin diyorlar mesela. Bunlar hep yemin. Şerefimin ha, mesela şerefimin üzerine diyor. Türkiye'de de bizim memleketimizde ne var? Şerefimin üzerine namusun, namusun üzerine yemin olsun diyor. Yahut ben kendim duydum mesela Libyalı bir şahıslan adam konuşurken diyor ki Van nebi. İlk başta anlayamadım dedim acaba ne diyor bu? So Tabii sonradan anlıyorsun kelime. Konuş dedim sen ne diyorsun böyle? Ya dedi biz de böyle işte biz böyle şey yapıyoruz yani. Yemin yani ne yapıyor? Ye Yemin ediyor Van nebi diyor. Evet. Gibi. İşte İbn Abbas da bunu naklediyor bize. Kişinin Allah'a ve senin hayatına yemin olsun. Yahut laula koleibatu haza laatan alis. Kişinin Falanca'nın köpeği olmasaydı bize ne abardı? Hırsız, hırsız girerdi demesi. Va la ul Ya hut bahçede bizim evin bahçesinde avlusunda ördek olmasaydı çünkü ördek yabancı birisini gördüğü zaman bağır diyorlar. Yabancı olmasaydı ne abardı diyorlar demesi kişinin hırsız girerdi. Ya yani bunlar hep bakın tefilliyle şeyler. Kim söyleyecek İbn Abbas? Yani İbnü Kayyâmın söylediğini yine söyleyeceğim. Yani İbn Abbas şu televizyonda çıkıp da konuşan şarlatanları görseydi. <gülüyor> Acaba bunları ne vardı yani. Ve kavl-u raculü maşaallah Kişinin arkadaşına Allah ve sen ne dilersen demesi. Bununla ilgili özel bir bab gelecek. Onun için onu o dönemi erteliyoruz. Ve kavl-u ve fulan. Allah ve sen olmasaydın demesi de Allah'a ortak koşmaya girer arkadaşlar. Bazıları var. Allah'a ve sana güveniyorum diyor. Hayır. Allah'a güveniyorum sonra sana güveniyorum. La تجعل فيها fulanan. Bu da küllü be şirk. Bunların hepsi bu sözlerin hepsi nedir diyor İbn Abbas radıyallahu anhu anhumâ Yani Yani kemal bu lafızların kemal olan, mükemmel olanı, kamil olanı var. Sadece insanın şöyle demesi. Yani Allah Teala olmasaydı böyle deyip susması. Ama mesela biliyorsun karşındaki adamın da bu konuda bir şey var. Bir çabası var, gayreti var ortada. Bu da caiz olan bir lafızdır. Şunu da şöyle diyebilirsin. Allah ve sonra sen olmasaydın. Buna dikkat etmek lazım. Allah ve sonra sen olmasaydın. Ben bu işe alınmazdım. Mesela. Ama dikkat edin. insan konuşurken hep de diyor ya sen olmasaydın biz bu ihaleyi de alamazdık. Bağlantıyı kuramazdık. Yani bunlar da hep neyin alameti arkadaşlar? Kalpte Allahu Teala'yı tazim, gereği gibi tazim etmemenin, tevhidi tahkik etmemenin bir göstergesi. Ravah İbn Nebi Hatim bunu İbn Nebi Hatim ne yapmış? Zikretmiş. Sonra bize müellif rahimehullah an Ömer İbn el Hattab anhu'dan bir hadis naklediyor ki bu hadis aslında İbn Ömer'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Burada bir müellif ne yapmış? Yanıldığı ya düşmüş. Halbuki hadis, Tirmizi, hadisi e, İmam Ahmet, İmam Hakim, hadisi İbn Ömer'den rivayet etmiş. Dediğimiz gibi her ilim ehli ne yapabilir? Hadi. Yanılgıya düşebilir, hata edebilir. Tarikatçılarda olduğu gibi, tasavvufçılarda olduğu gibi, onların söylediği gibi evliyalar ilim ehli ne değildir? Masum değildir. Masum değildir. Dün bir arkadaşımız anlatıyor. diyor da cemaatin diyor,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 bu soruyu sana tekrardan sormasaydım, bunu duyacağımı bilseydim, bunu sana ne yapmazdım. Sormadım. Sormazdım diyor. Evet arkadaşlar bu memlekette bu itikada sahip, hepinizin bildiği insanlar var. Diyorlar ki hocamızın yazmış olduğu kitaplar ona yazdırılmıştır. Vahidir, bir hafta dahi değiştirilemez. Bunu söylüyorlar. Biz de Ehli Sünnet Cemaat İ İ İmam Albani Rahimah olan dediği gibi Ehli Sünnet Cemaat يَذْكُرُوا مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ Ehli sünnet bir konuyu anlatırken lehinde olan ve aleyhine olan delillerin hepsini ne yapar? Zikreder. Hakkı bulur. Burada yani biz şunu diyebilir miyiz? Muhammed İbni Abdülhab burada Ömer İbni Hattab'dan rivayet etmiş. E öyle demişse doğrudur. Vardır bir bildiğim mübareğin. Hata etmez nasılsa diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunu dersek ona masumiyet ifade etmiş oluruz. Yanlış arkadaşlar. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Diyor ki, "Men حَلَفَ bi اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكُ Kim Allah'tan başkasının adına yemin ederse ne yapmış olur o kimse? Yapışır. Küfre düşmüş ya da şirke düşmüş olur. Yani bu küfürdür ve şirktir. İptida, en yani başlangıç olarak bu küçük şirktir. İnsanın bunu söylemesi küçük şirktir. Ancak araştırıldığında, sorulduğunda, kalbindeki tazim, deminden vermiş olduğumuz örnekteki gibi Allah'ın adınına yemin edip o velinin yanında yemin edememesi şeklinde tezahür ediyorsa ortaya o şekilde çıkıyorsa bu artık kişinin haber büyük şirke sokar bu büyük şirktir. Muqallid bin Musaud radıyallahu an bin Musaud diyor ki la an ahlife billahi kāziban bu çok ilginç bir söz la an ahlife billahi kāziban aḥbud illā ya min an ahlife bi bi gairihī saadīkan diyor Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmem. Başkasının adıyla doğru yere yemin etmemden daha sevimlidir bana diyor. İyi anlayın. Yani Allah'ın adına, bir tarafta Allah'ın adını alarak yalan yere yemin ediyorsun. O kişinin malını, o kişinin mülkünü almak için yalan yere yemin ediyorsun. Parasını alacaksın, yalan yere yemin ediyorsun. Bu hoş bir şey değil arkadaşlar. Yani i̇bn Mesud radıyallahu anh bunun çok hafif bir şey olduğunu anlatmıyor. Çünkü bu i̇bn Mesud radıyallahu anh, Bukhari ve Müslümin'in rivayet etmiş olduğu bir hadise diyor ki, Bir kimse diyor, mü Müslüman kardeşinin malını almak için yalan yere yemin ederse, Kıyamet günü Allah onu gazapla karşılar. Gazapla bir şekilde karşılar. Yani bunun tehlikesini biliyor. Bir insanın Allah'ın adını alarak yalan yere yemin etmesi, Farkında, şuurunda, ne kadar tehlikeli olduğunun şuurunda mesut. Yani, bir mesut. Bizatihi kendisi diyor ki, Kim...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 arasında çok büyük faktör var. Diyor. Bu bana daha sevimli diyor. Niye? Çünkü birisi şirk. ki küçük şirk olsa bile. Birisi birisi masiyet, günah. Yani başkasının adını anarak doğru yarı yemin etmesi, demesi ki ya işte hani dedik ya demin ve Ali diyor adam. Ali'nin adını yemin ediyor. Söylediği şey de doğru. Diyor ki Ali'nin adına yemin olsun ki bu buzdolabı Türkiye'den geldi bizim memlekete ve 5 yıl garantili, hiçbir şikayet de yok, adam ne yaptı? Doğru söyledi. Ali'nin adını andı, bunda doğru söyledi ama şirk var. Öbür taraftan da diyor ki, Allah'ın adına yemin olsun ki bu buzdolabı Türkiye'den geldi. Halbuki bu buzdolabı oradaki bir şeyde, Varsha ne onun adı? Fab Fabrika imalathanede yapılan bir mal. Allah'ın adını anlıyor ama yalan yere yalan yere yemin ediyor. Hangisi daha hafif, hangisi daha ağır? Allah'ın adını Allah'ın adını anmayarak başka adını yemin edip doğru söyleyen hareket daha ağır. Çünkü şirk. Çünkü burada şirk işliyor. Öbür tarafta günah işliyor. Yani şey, hafif derken ağır. Ama yalan söylüyor. <gülüyor> Bu da bize arkadaşlar. Sahabe katında sahabe katında şirkin ne kadar iğrenç, ne kadar kötü, ne kadar berbat bir şey olduğunu anlatan bir eser olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Ama bu yani kendini bu ümmete nispet etmiş, öyle insanlar çıkmış ki, kitabın şarihlerinden ve Muhammed İbni Abdülham'ın torunlarından olan İmam Abdurrahman da burada nakletmiş mesela. Burada Türkiye'de de memlekette de bazı cemaatlerin camilerde okuduğu kaside bu, bu seyriye seyri bir kaside var. Adam orada diyor ki ya ekremel halk. Ey mahlukatın en cömerdi. Sesini yok kime sesini diyor? peygamber sesini. Mali men eluz bihi siwak ya ind hulul el hadis el ammi. Başıma gelen diyor hadiselerde başıma gelen olaylarda başıma gelen sıkıntılarda senden başka sığınaca sığınacağım bir sığınak yoktur. Yani Peygamber Aleyhisselatü yıllarca sonra dünyaya gelmiş. O vefat ettikten sonra, toprağa gömüldükten sonra bir insan bunu söylüyorsa, bu nedir arkadaşlar? Büyük şihtir. Ve bunu insanlar bugün ne yapıyorlar? Kaside olarak terennüm ediyorlar. ilahi olarak söylüyorlar. Senden başka diyor nedir? Ben ne yapamam? Ee, kimseye, senden başka benim sığınacağım bir sığınak yoktur. Diğer bir eser, Müellif Rahimehullah'ını zikretti. An Huzeyfe radıyallahu anhu Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem La maşa maşaallah ve şa'e fulan Diyor ki Allah ve falanca diledi, demeyin. Ve lakin Kulu maşaallah Fümme şa'e fulan Nasıl diyeceksiniz? Maşa Fümme şa'e fulan Allah diledi, sonra Falanca diledi Falanca istedi, böyle oldu ve Ali İbrahim en <ennekai> İbrahim Nehaî'den <gülüyor> rivayet olunuyor أنه yekrehu أعوذ بالله وبك. Yani en tabi selefin literatüründe ıstılahında mekruh bir alimin kerih görmesi hangi manaya geliyordu? Bunu daha önce söylemiştik. Haram. Yani haram olarak görüldü. Bir i̇nsanın أعوذ بالله وبك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 Ancak insanın karşısında kendisini duyan, hazır olan, hayatta olan ve gücü yeten bir adama ne yapması? Sığınma talebinde bulunması nedir? Caizdir. Bununla onun arasında bir fark vardır. Yani bu Buseyri'nin burada kasidede söylediği şey, caiz olan istiaze şartlarına ne yapmamakta? Uymamakta. Peygamberden 400 yıl, 500 yıl sonra gelmiş, 600 yıl sonra gelmiş. Peygamber'e sesleniyor. Ve başına gelen felaketlerde, sıkıntılarda peygamberin kadir olmadığı, kadir olup olmadığını bilmediği konularda ne yapıyor? Ondan yardım istiyor. Yardım tamam. Peygamber seni ne yapmıyor ki? Duymuyor ki sana nasıl yardım? Esin. Ve yacuzu <gülüyor> eni yekul. İbrahim'le kayıtıyor ki şöyle demesi caizdir. Billahi fımme bik. Yani önce Allah'a sığınıyorum. Sonra sana. Veya يقول لولا <فُلان> aynı şekilde de mesela dedim ki yani Allah olmasaydı sonra sen olmasaydın. Bu caiz olan kısmı. Kemal olan kısmı ne arkadaşlar? Şimdi tam uygun olanı, kemal olanı. <gülüyor> Allah olmasaydı. Abi insanda duyduğun ki diyor ki Allah olmasaydı ve sonra sen olmasaydın. Bu da söylenmesi caiz olan lafızlardan. Ama derse ki Allah ve sen olmasaydın bu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 Dersin sohbetin başında da söylediğimiz gibi bunlar hep alfaz-ı şirkiyeden olan e, türden şirklerdir. yüce Rabbimiz bizleri bu tür sözleri söylemekten muhafaza eylesin. Dilimizden bu tür sözlerin çıkmasından bizi korusun. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü la ilaha